Efektif Pass Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyenleri, Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pass'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Utku Göker Küçük, bugünkü programın anlatımında sizlere sütü sü yolan eşlik edeceğim ve geçtiğimiz 3 haftada olduğu gibi Şili'deki temsilcimiz sevgili Volkan Ağır telefonun öbür ucunda bana eşlik edecek. Öncelikle merhaba diyelim. Merhabalar Volkan, nasılsın? Merhaba Utku. İyiyim sağol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz de iyiyiz burada. İstanbul'da devam ediyoruz hayatımıza. bildiğim şekillerde diyelim. Şili'de turnuva devam ediyor. Yakından takip ediyorsun ve yarı final aşamasına kadar gelindi. Artık son düzlüğe çıktık herhalde. Genel bir soru sorayım. Turnuva nasıl geçiyor? Son düzlük geldi. Şili'de devam ediyor yoluna. Şili'nin yoluna devam etmesi herhalde turnuva takipçilerinin yüzünü güldüren bir şeydir. Hem turnuva takipçilerinin hem açıkçası benim de yüzümü güldürmüyor değil. şekilde e, takımın devam etmesi hem de tribünlerin de e, medyanın da ilgisi yüksek seviyede olmasını sağlıyor. Özellikle e, bir önceki e, maçta Arjantin-Kolombiya maçı ve Brezilya-Parabay maçlarında da e, tribünlerde Şimdil'lerin sayısı da biraz fazlaydı. Zaman zaman, e, hatta Libya ve Venezuela açıldı söylüyorum. E, taraftarlar sustuğu zaman Şirili e, taraftarlar. Yani Brezilya ve Venezuela e, takımların e, takımları için tezahürat yapmaktan e, çıkıldıklarında ya da durduklarında Şirili taraftarlar kendi tezahüratlarıyla odadan düştü. Ama taraftarların ateşlenmesi açısından iyi oluyor. Açık bir yani. Arjantinliler uça konsantre olmuşken mesela bir yandan Şililer bir tanıyor. Çiçilerle çi bir başilet çi diye. Arjantinliler hemen ne oluyor ya bizim maçımız var diye. Bir saniye tezahüratlarını söylemeye başlıyorlar. Bu açıdan güzel oluyor. Evet. Şili'nin o meşhur tezahüratı zaten yıllardır var. Yani Şili'deki Dünya Kupası zamanından beri süre gelen bir tezahürat. Demek ki halen devam ediyormuş. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu senin sayende. Şili takımı da Uruguay'ı yenerek yarı finale yükseldi. Yani yenmeleri bekleniyordu aslında. İki tane kırmızı kart gördü Uruguay gerçi ama bir sıfırlık galibiyet. Hani daha da gollü olabilir miydi diye insan soruyor. E, Uruguay takımının Suarez olmadan ne kadar e, hücum yetilerinden yoksun bir halde olduğunu zaten konuşuyorduk seninle de. E, Cavani de çok formsuz olunca. E, zaten Forlan zaten yok. E, takım biraz e, tıkandı galiba Uruguay takımı. 2011 şampiyonluğundan sonra bu yıl çeyrek finalde veda ettiler. Uruguay için herhalde hayal kırıklığı oldu bu turnuva diye ben düşünüyorum. Şili adına da e, beklendiği gibi buraya kadar gelmesi onlara adına beklenen bir şey diye ben yorumluyorum. E, Şili adına şampiyonluk yolu açık gibi geliyor bana. E, sen ne dersin bu konuda? Hem Şili'nin iyi performansı hem Uruguay'ın vasat görüntüsü hakkında. Yani Şili-Uruguay maçı... Boğuldan bir yerde başka şeylerle konuşuldu. Hakikaten ordu çok, evet. çok evet. futbol oynamadığını söyleyebiliriz o maçta da. Yanılmıyorsam iki tane tehlikeli hata vardı. Ee, birkaç tane de uzaktan şut denemesi. Onun dışında fazla bir şey yapmadı Uruguay takımı. Futbol oynamaya çıkmış Uruguay takımı görmedik. Bunda tabii ki önemli eksiklerini, sual gibi bir eksinin olması da etkendi muhtemelen. Şili her zaman olduğu gibi bu turnuvada o Uruguay karşısında da baskılı bir oyun oynadı. Yani cezasını hemen en önüne çıkar. Yani neredeyse ceza sahasına kadar toparlarını rakip ceza sahasına kadar toparlarını bizi Şili. Ama e, yani bu güzel oyuna e, Gonzalo Harun'un o gereksiz parmak hareketi. yaptı evet. yaptığı provokatif, provokatif hareket evet. gölge düşürdü e, açıkçası ve son olarak da resmiyete kavuştu. E, Goncalahara'nın e, cezalı bağlamayacağı Kommebol yani Güney Amerika Futbol Konfederasyonları Birliği e, Goncalahara'ya Uruguay e, Futbol Federasyonu'nda bir baskısıyla Görüntüler sonrasında Görüntülere bakarak dayanarak, Üç maç ceza verdi Yani Bugün oynanacak mücadelede Gonzalo e, Hara da Oynamayacak şimdi Onun dışında tabi maç içinde e, Hem bu kartla beraber Hem de devamında e, Fusilene'nin de e, Kart görmesi Kavani'nin e, atılmış olması Ve sonrasında Fusilene'nin Müdahalesinden 9 kişi kalması Bu sefer yedek kulübelerini de hareketlendirdi ve Oscar Tabarez de yani Uruguay Teknik Direktörü de türbüne gönderilmişti. hani En başta bir soru iletmişti. Şimdi onun cevabı gelmiş gibi oldu. Hani maçlar nasıl gidiyor Copa Amerika'da? Hı hı. Bütün gerginliğiyle, siniriyle, kavgısıyla, hırgürüyle devam ediyor. E, o örgür Arjantin-Kolombiya maçına da yansıdı. Hatta brezilya paraguay maçına da yansıdı. Bir peru bolivya maçı çok sakin geçti. Şöyle baktığımız zamanıza o halde. Çünkü Arjantin-Kolombiya maçı da yine Kolombiya'nın hem gol atamadığını da düşünürsek. Gerçekten futbol oynama oynamamak üzere çıktığı maçlardan bir tanesiyle bu türlü Evet, evet. Yani... Işte... Aynen. İstersen o maçtan Oy. devam edelim kısaca. Hani Kolombiya evet. maçı'nı ben tam izlemedim. Özetini izledim ama özeti tek kaleydi. Yani bütün ataklar Arjantin'e aitti. Kolombiya'nın atağı yoktu ve kaleci Ospina hakikaten harikalar yarattı. Türkiye'de de Beşiktaş'le pardon Fenerbahçe'yle adı anılıyor. Ospina adına da yıldızını parlayan bir turnuva olduğunu söyleyebiliriz bu turnuvanın. Tıpkı az önce hani Konuyu bağlayayım bir az önceki maça. Valdivia'da ben çok beğenmiştim. Şili'de çok etkili hareketleri vardı aslında. Hani tüm bu futbol dışı atraksiyonların aksine hani Valdivia'nın da teknik açıdan olumlu özelliklerini gösterdiği bir turnuva oluyor. Bunun yanı sıra Ospina'nın da karede kendini iyi gösterdiği bir turnuva olduğunu söyleyebilirim. Arjantin Kolombiya maçı adına. E, Kolombiya maçın başından sonuna kadar neredeyse e, futbol oynamamak üzere ya da oynatmamak üzere. Değil. taktiklerini denilsemişti Messi'den işte Lucas Biglia'sına kadar bütün takım olarak Arjantin'in rakip yeri alanda etkili olmak isterken Kolombiya'nın özellikle Carlos Sanchez ve Valencia'dan da eksik olmasının ıı, etkisiyle belki de sürekli foul yaptığını gördük ilk yarında da 5 adet sarı çıktı Yani i̇lk yarılarda çıkan en fazla çıkan kart sayısıydı. Ee, bu ben hani bir kırmızı kat daha gelir diye bekledim ama kırmızı kat gelmedi. Ee, onun yerine hani, kimdi? Arjantin teknik direktörü yardımcısı tribüne gönderildi. Bir tribüne gönderilme vakası daha yaşandı ee, Copa Amerika'da. Arjantin'in yine başına geldi. Daha önce Tata Martina gönderilmişti. Yani olmak için özet görüntülere girmemiş olan bir adet Jackson Martinez'in kafa vuruşunun tehlike yarattığını söyleyebilirim. Kolombiya <gülüyor> adına ama onun dışında çok bir şey yapmadılar. E, penaltılarda da eğer kazanmış olsalardı futbol oynamayanda öyle kazanmış olacağını söylemem lazım. Ospina'nın bütün çabasına rağmen yani Ospina'nın bütün çabası e, tur için yetmedi. Yazık olmuş gibi duru durum denebilir e, Ospina'nın bu bütün mücadelesini ama e, sadece yeah. Ospina'nın topları durdurmasıyla da olmuyor. Biraz kuadrado dışında da oyuncuların e, top oynaması lazımdı. Aynen. E, birazcık vise sarktırdı ama işte vise sarktırırken de bayağı yedi tabiri caizdi. Ee, en fazla pekme ettiği maçlardan biri oldu. Hatta 40 top aldı bu maçta ve e, ite ite kaka geçti rakiplerini çünkü o rakipleri de bayağı yakın müdahalede e, bulunarak pekmelerle durdurmaya çalıştı Messi. Sonuçta çok da heyecanlı penaltı atışlarından ardından Arjantin yerisine de çıkmış oldu. Evet hakikaten Murillo hani Messi'ye orada hayatı zindan ettiği söyleniyor yorumlarda. Ee, sürekli peşinden ayrılmayarak tabi bunun dışında Falcao'yu da kesmişti hocası Kolombiya'nın teknik direktörü Pekerma Falcao'nun kesilmesi Teofilo Gutierrez'in ilk 11'de başlamasına yol açtı ee, ancak Teofilo Gutierrez de maçı tamamlayamadı ee, Jackson Martinez de çok formsuzdu açıkçası ve böyle olunca dediğin gibi sadece hani Cuadrado'nun eline bakan bir Kolombiya takımı ortaya çıkıyor. Hani FIFA sıralamasında bu kadar üst sıralarda yer almasına rağmen bu derece edilgen bir oyun anlayışına sahip olması Kolombiya adına üzücü bir durum olarak gösterebilir. Hani Copa Amerika'dan insanlar biraz hani güzel hareketler, açık, açık takımlar beklerken bu oyun anlayışı yakışmadı galiba diyebiliriz herhalde Kolombiya için. Yani ben Kolombiya'nın geçen sene oynadığı oyundan etkilenmiş biri olarak. Evet. Yani çok net söyleyebilirim ki büyük hayal kırıklığı yarattı benim için. Aynı. Tüm e, Kupa Amerikayı takip edenler için de Falcao e, ve işte oyuncu değişikliğine gelirsek Falcao'nun ilk on birde oynamasıından bahsedersek, Suurunanın en başından beri çıkması gereken ilk on sahadaydı o gün e, Pekerman ama geç kaldı. Belki grup maçlarında e, bu on birde sağa çıksaydı. Daha fazla gol atabilirdi ve daha e, farklı bir sıralamada yer alıp grupta Arjantin'de eşleşmeyebilirdi. Final yolunu e, rahatlatabilirdi. Böyle bir tercih sonuçta eğlenmeye getirdi. Kolombiya adına diyebilirim. Evet bir diğer çeyrek final maçına e, geçmeden önce istersen bir şarkı arası verelim. Ee, kısa bir şarkı arasından sonra yeniden birlikte olacağız e, sevgili dinleyenler. KCN'de Sunshine Band'dan bir şarkı çalacağız. Ardından buradayız. Merhabalar, yeniden birlikteyiz sevgili dinleyenler. Casey and yani the Sunshine Band'den e, Get Down Tonight isimli şarkıyı dinledik. E, 1994 yapımı Forrest Gump filminde de kullanılan bir müzikti. E, Tom Hanks'e en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandıran o efsane filmde kullanılan bir müzik olduğu için bu hafta onu çalmak istedik. E, niyeyse. E, Copa Amerika sohbetimize devam ediyoruz. E, Volkan telefonunun öbür ucunda. E, ilk iki çeyrekler maçlarını konuştuk. Ee, diğer, istersen Volkan, diğer o sürpriz çeyrek final maçına geçelim. Yani takımların en azından orada olması sürpriz denilebilir. Bolivya ve Peru. Yani Bolivya bu kupanın en zayıf takımı olarak gösteriliyordu turnuva başında. Ee, Peru geçen turnuvada da yarı final çıkmıştı. Ee, Gülen taraf 3-1'lik net skorla Peru oldu. E, Guerrero'nun e, etkili performansıyla. E, Peru, yani Şili için bir tehdit olabilir mi sence? Böyle sorayım sorumu. E, olacak. Bence bir kesin olacak. Bugün o kadar da rahat geçmeyecek maç. Peru Uruguay'a göre top oynayan bir ekip. Fakat topu yüksek havalar kullanmayı seven bir takım. Forvetlerini çok tutup ileride bekletip uzun toplarda çıkmayı bugüne kadar ki maçlarda daha fazla yaptı. Özellikle Venezuela karşısında böyle bir taktiği benimsemişti. Ricardo Dukareka. Ee, i̇ki tane orta saha oyuncusunu ortada bırakıp, yani dört iki dört şeklinde diziliyor. Ee, bu da aslında Şili'nin kısa boylu da diyebileceğimiz toperslerini birazcık zorlayacak. Bugün Şili'de biraz önce de hatırlattı söylediğim gibi hatırlatayım. Ee, dört maçlı saha olan Gonzalo arada yok, onun yerine Rojas oynayacak stoperde ve sol bekte de Miko Albarnos başlayacak. Şili'nin stoperlerinin değişmiş olması da birazcık e, defansif dengeyi bozabilir, oyun ritmini bozabilir ama tabii ki burada Mikval ya ziyade Rojas'ın e, performansı, stoperde Haran'ın yeni oynayacak oyuncunun performansı daha önemli. Bolivya gerçekten zayıf bir takım hala e, yani bu turnuvada en çok gol yiyen takım e, diyebiliriz. Ekvador'dan 3 gol yediler ve Ekvador'dan 2 gol yediler, pardon. E, Şili'den de 5 gol yediler. daha de daha faz, farklı e, bir mağlubiyet yok turnuvalarda. E, yani Peru'nun Bolivya'yı yenememesi gerçekten zor olurdu. Burada tabii defansif fatalar. Guevara Eru'nun başarısı e, önemli, tecrübeli bir golcü olduğunu söyleyelim. Hatta yaptığı hektrikle iki turnuva arka arkaya hektrik yapan Copa Amerika tarihindeki ikinci Oyuncu olduğunu söyleyelim Birincisi de bir başka Perulu'ydu Bu sefer yine bir Perulu ikinci hı hı. E, Sırayı yer aldı ya, Bir sırada yer aldı bu konuda ee, Yani defansı çok öne Çıkarması da Şili'nin Peru adına avantaj Olabilir çünkü e, Hızlı oyuncular da sahip Kueva var soldan e, Ve Vargas var oldan onunla birlikte. Ayrıca Saabek'te e, Advin Sula'ydı ben olmuyorsam adı. Saabek oyuncularının ve da bu sefer e, ilk 11'de göreceğimizi tahmin ediyorum ben. Hani defansın arkasına atılacak her top tehlikeye yaratırız krisini bu maç için kullanabiliriz. Evet. E, yani bir de şu var ki hem, şu var ki Peru, e, uzun toplarla da e, Forvetlerinin indirebildiği toplar oluyor bunlar. Pizarro ve Guerrero'nun indirdiği kolay, toplar, kolay indirebildiği toplar oluyor bunlar. Bu da Peru adına avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. O kadar kolay geçecek bir maç olacağını zannetmiyorum. Kimse evet. de öyle zannetmesin bence. Evet bence de. Ben de fikirim. Çünkü Peru... E Yani beraberliğin ettiği Kolombiya maçında gol atama sadece. Bunun dışında her takıma gol attı. E zaten çeyrek 3 gol attı. Yani takımın etkili olan bölgesi de hücum oyuncuları zaten. Guerrero, işte Claudio Pizarro var. E Jefferson Farfan. Zaten bunların da artık Kariyerlerinin Bu üç oyuncunun da kariyerlerinin son dönemleri yaklaştı artık. Herhalde varlığını yoklarını ortaya koyacaklardır. Belki de kariyerlerinin en önemli maçı olarak da görebilirler bu Şili maçını. Ben de mutlaka bir gol bulacaklarını düşünüyorum bu geceki maçta Şili'ye karşı. Ama Şili'nin de cevabı olacaktır herhalde. E, maçın tarihini, saatini vereyim. Bu gece e, 2.30'da başlayacak Şili-Peru maçı. Ee, diğer e, yarı finalin e, Arjantin'in rakibi de e, Paraguay oldu. E, Paraguay Brezilya'yı eledi. 1-1 bir, bir, e, biten maçta penaltılarda eledi. E, Paraguay böylece 2 e, kupa üst üste en az yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Aslında bir önceki kupadaki finallere çıkmaları finalde elenmişlerdi 2011'de. Enteresandı. E, maç kazanmadan çıkmışlardı finale. Yani grupta 3 beraberlik. İşte daha sonra çeyrek finalde bir ve yarı finalde penaltılarla e, rakibini eleyen Peru 2011'de finale çıkmıştı. E şimdi yani benzer bir yoldan gidiyorlar aslında. Yani grupta tek galibiyet aldılar. E, çeyrek finalde penaltılarla geçtiler Brezilya'yı ve final, yarı finalde de Arjantin'in rakibi oldular. Bu maçın uzama ihtimali var mı sence <gülüyor> Arjantin-Paraguay maçı? Bu maç tabii ki uzayabilir. E, buna geçen seneki turnuvaya bir ek olarak bu turnuvada da Arjantinle oynadıkları maçta. 2-0'dan gelip maçı 2-2 bitirmişlerdi. 90-3'de Lucas Barrios'un attığı golle. E Brezilya karşısında da 1-0 geriye düşmüşlerdi. Yine 1-1 yaptılar. Uruguay karşısında da 1-1 bitti maç ve 1-0 geri düş, geriye düşmüşlerdi o maçta da. Yani Barabay e, oldukça inatçı bir takım. Öyle golü yiyince ya da iki farklı geriye düşünce hemen tez bir bayrağı sallayan test eden bir takım değil. O yüzden Arjantin'in biraz daha ilk maçanıza olan temkinli olması lazım. Daha dikkatli olması lazım. İşi sıkı tutması lazım diye düşünüyorum. Brezilya'yı ederken de beni şaşırtmadılar. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Brezilya bu turnuvanın ismen e, en büyük üçüncü takımı bu turnuv adına diyorum. Bunu Dünya Kufası olsa tamam en iyi takımlarından biri geçmiş olarak. Brezilya'nın bu turnuvada sadece sekiz Var. O da 90'lardan sonra ya denk gelen bir artışla elde edilmiş bir sayı. Paraguay'da geçen seneki turnuvada da takımın başında bugün yani şu anda Arjantin'in başında olan Gerardo Martino vardı. Arjantin'in büyük avantajı da bu olacak. Arjantin'in başındaki Martino Paraguay'ın neler yapabileceğini hangi oyuncunun ne özelliklere sahip olduğunu iyi biliyor bu açıdan. ayrıca yani Paraguay'da geçen sene finale çıkan takımın yarısı da burada onu da eklemek lazım evet. o yüzden Arjantin'in avantajını olacağı benziyor bu e, hakemler de açıklandı hı hı. E, hakemler konusunda da E, hakemin hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama e, fazla tartışmalar <gülüyor> yaşanabilir diye düşünüyorum. Çünkü Sandro Ricci atandı mesela Arjantin ve Paraguay maçına. Şili Peru maçına da Jose Argota, Venezuela'da hakem atandı. İkisi de <gülüyor> şey, e, maçlar masa başına bitti mi diyorsun yoksa? <gülüyor> Valla bilmiyorum ama hani böyle ikisi de şu açıdan e, tartışılabilir. İkisi de Yönettiği, Hancı yönettiği orta hakem oldukları maçlarda hocaları çok rahat bir şekilde kenara gönderdiler. Sandro Ricci, e, Arjantin hocası Tata Martino'yu Uruguay maçında tribüne göndermişti. Hoze Argote'de Miguel Herrera'yı Meksi göndermişti. E, Ricci'nin e, kart çıkarmayı seven bir hakem olduğunu da söyleyeyim açıkçası. ve Bu tatiş Şili-Uruguay maçında da e, orta hakem Sandro Ricci, Bu tercih biraz hem de Tabii ki e, Organizasyonun Sandro Ricci'ye O pozisyondan sonra Yani Ara ve Kavani pozisyondan sonra Olan güvenini göstermek için de e, Verilmiş bir karar olabilir Evet Ben hani toparlamak için Kısaca şöyle diyeyim Final tahminim Şili Arjantin olsun istiyorum açıkçası Olacağını da tahmin ediyorum e, Arjantin'de Metin'de vites arttırması Her şeyi değiştirir ve yani şimdi bir ihtimal çok az bir ihtimal kupaya uzanabilir diye düşünüyorum. Yüzde 99 yüzde oranında Arjantin daha şanslı ama Şili'nin de evinde bu kadar iyi de futbol oynadığı bir turnuvada kazanmasını. E beklememek ayıp olur. Evet. E, ikinci yer final maçının da yarını öbür güne bağlayan gece diyeyim salıyı çarşamba yı bağlayan gece 2.30'da oynanacağını Arjantin Paragoy arasında söyleyeyim Türkiye Saatiyle. Evet programın sonuna geldik bugün de. E, teşekkür ederiz sevgili Volkan görüşlerin ve takibiniz e, için. Evet her zaman her zaman. Ne zaman ararsın? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. E, bugün program sonuna geldi sevgili dinleyenler. E, programla alakalı görüşlerinizi ve önerilerinizi Twitter effectivepass adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Volkan'ın chill Notları'nda da kopa peşinde kopa peşinde WordPress adresinden takip edebilirsiniz. E, ben Utku Göker Küçük Sydney'deydim. Volkan ağır Şili'deydi ve bugün programı icra ettik. önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Efektif pas.